Ben Umre'ye gitmek istiyorum. Bir katılım bankasından kredi kartı aldım. Evet. Belli bir tarz taksit yapacak bana. Fakat bazı arkadaşlarım bunun uygun olmadığını, nakit ödenmesi gerektiğini söylediler. Biraz kafam karıştı. Bu konunun uygun olup olmadığı konusunda bilgi istiyorum. Evet, teşekkürler. Hocam, katılım bankasından kişiye taksit yapılıyor ama aynı para alınıyor. Bunda bir mahsur var mı? Ben de Umre'ye gittiğimde Umre ücretimi 6 taksite eşit tarzda bölüyorlar ama artı bir şey almıyorlar. Bir mahsuru var mı? Ben de öğrenmiş olayım. <gülüyor> evet, estağfurullah. Evet. Ee, bu şekilde kredi kartıyla veya taksit yapılarak e, umreye gitmekte evet. herhangi bir sakınca yok. Umreye gidebilir. Netice itibariyle e, taksit yapıldığı zaman e, bu parayı zaten e, Diyanet İşleri Başkanlığı kişiden tahsil etmiş oluyor evet. banka ne yapıyor diyanete vermiş olacağı parayı 6 ayda ya da 4 ayda ondan almış oluyor umreye giden kişiden almış oluyor yani ona bir kolaylık sağlamış oluyor yani dolayısıyla parayı peşin olarak banka diyanet işleri başkanlığına ama onlara da bir hizmet olsun, halka da bir hizmet olsun, bir kolaylık olsun düşüncesiyle kendisi buna taksit yapıyor. Diyanet de bu sene uygulamaya başladı değil mi hocam? Evet. evet. Bunun ilanı da verdiler. Doğru ve isabetli bir şey. Evet. Çünkü daha çok insan böylece Umre'ye gidebilir, Kabe'yi görebilir, o hasreti dindirebilir. Bir sakıncası yok.